Bir kişi tutamadığı oruçların fidyesini gelinine verebilir mi demiş. Evet. Tabii fidye zekat gibi. Zekat nereye verilecekse, verilebiliyorsa fidye de oralara verilebilir. Bir insan zekatını annesine, babasına, çoluk çocuğuna, torunlarına veremez. Usul ve furu dediğimiz alt soy ve üst soya veremez. Ancak bir insan gelinine verebilir zekatını, damadına verebilir, eniştesine verebilir, dayısına, amcasına vesaire verebilir. Tıpkı bunun gibi fidye de aynı şey söz konusu. Gelinine fidyesini verebilir bir insan. Bunun bir mahsuru yoktur. Peki gelini parayı aldıktan sonra evin ihtiyaçları için harcasa veya eşinin evet. ihtiyaçları için harcasa... Bu, bu Bunun bir eder sakıncası mi? olmaz çünkü artık gelinin mülkiyetine geçtiği için o gelinin hmm. mülkiyetindedir ve artık harcadığı zaman gelin kendi parasını harcamış olmaktadır. Evet. Dolayısıyla e, bir sakıncası olmaz onun.